Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi yecmain Aziz kardeşlerim geçen hafta size bir Kur'an'dan dua emanet etmiştim umuyorum umuyorum Öyle temenni ediyorum ki siz de benim gibi dilinizden düşürmediniz o duayı ve o duayla Rabbimizden bazı şeyler istediniz. Dua Yunus Suresinin 85. Ayetinden ve Mümtehine Suresinin 5. Ayetindendi. Rabbimizden şunu istedik. Ey Rabbimiz bizi zalimlerin elinde kafirlerin elinde fitne kılma. Bizi onların eline imtihan aracı olarak bırakma. Onların eline düşebilecek imtihan araçlarına bizleri döndürme. Burada da yeniliyoruz inşallah Rabbim bundan sonra da bu duayı dilimizden düşürmesin. Ve gereğini yaptırsın. Aslında orada o dua önümüze konulan bir de hedeftir. O hedefe varma adına da gayretimizi, aşkımızı inşallah arttırsın. Bugün bir duaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Geçen hafta Kur'an'dan verdiğim dua örneğini bugün de yaşayan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem'den vermek istiyorum. Uzunca bir dua, ben sadece oradan bir cümleye özel olarak dikkatlerinizi çekeceğim. Abdullah İbn Abbas'ın bize naklettiği Tirmizi'nin davat bahsinin 30 numaralı hadisi Efendimiz çok acayip şeyleri, çok acayip bir lisanla ve çok acayip bir hissiyatla Rabbisinden istiyor. Şöyle başlıyor o dua. Asıl dikkatinizi çekeceğim cümle o değil ama başlangıcını da vereyim ki merak edip o duanın tamamına da inşallah siz ulaşmış olun. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ım. Senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki, o rahmet vasıtasıyla kalbimi doğru yoluna iletesin. İşlerimi toplayasın, dağınıklıklarımı düzene koyasın, iç alemimi ıslah edesin ve dış alemimi de onunla düzeltesin. Amellerimi onunla tertemiz edesin söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem devamı da var. Duanın içerisinde üzerinde durup düşünmemiz gereken belki de dakikalarca neden sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi söylemiştir deyip tefekkür etmemiz gereken bir cümle var. Ne diyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma atini imanen ve yakinen ''Leyse ba'dehu hukuf. ''Allah'ım bana iman ve yakin ver ki arkasında küfür olmasın.'' Efendimiz bunu söylüyor, dikkat buyurun. ''Bana öyle bir iman ve öyle bir yakin ver ki arkasından küfür olmasın.'' Onun dilinde böyle bir dua var, onun dilinde olması... Ümmetinin dilinde ve hayatında olması için aslında bir örnektir. Efendimiz oradan bizim üzerimize çok önemli bir mesaj gönderiyor ve çok önemli bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. İman ettiniz. Büyük bir lütuf bu. Allah'ın bir kuluna verebileceği en büyük nimet iman nimetidir, hidayet nimetidir. Allah'ım sen bizi o nimetten mahrum bırakma. Hayatımızın sonunda da o nimetle bizi kendi huzuruna al. O nimeti elde etmek ayrı bir şey. Onun kadar önemli olan bir şey de şudur ki, imanla başlanan yolun imanla bitmesidir. Bu çok ciddi bir meseledir. Akibet meselesi, ahir ömürde ömrün nasıl noktalanacağı meselesi bu yürüyüşün nasıl nihayete ereceği meselesi, bu türkünün nasıl sonunun geleceği meselesi, Allah'ın huzuruna yürürken bu işin nasıl noktalanacağı meselesi, sahabenin yüreğini yerinden çıkaracak bir endişe ve bir meseleydi. O endişe onlarda olduğu için hayatlarının sonuna kadar ilk günkü iman heyecanlarını muhafaza ettiler. Niye yoruluyoruz? Niye imanın heyecanını ilk günlerde tadamıyoruz? Niye 20 yaşında 25 yaşındaki namazlarımız şu an yok hayatlarımızda? Niye o ilk günlerdeki iman yolundaki mücadele aşkı yaş biraz kemale doğru gidince hayatımızdan çekip gidiyor? Buradan anlayın. Asıl zeminimizi kuvvetlendirecek şey, asıl bize güç katacak şey... O akıbet endişesi, her geçen gün tazelenen bir endişe onu tatmamız için ve onu hayatımızdan çıkarmamızı, çıkarmamamız için imanın temsiliyeti noktasında en zirvede olan sallallahu aleyhi ve sellem o duayı ümmetine bir öğüt, bir mesaj olsun diye dilinden düşürmüyor. Dilimizde olsun, hayatımızda olsun Allah gereğini yerine getirmeyi hepimize Kolaylaştırsın. Emrin başı üstüme diyeceğiz bugün sallallahu aleyhi ve sellemin tesettür konusundaki bazı sözlerinden ilham alarak ve Allah'ın emirlerine karşı bir müminin ortaya koyması gereken tavrın ne olduğunu anlayarak semi'na ve ata'na diyerek işittik ve itaat ettik diyerek bu konudaki emre mümince bir tavrın ne olduğunu anlayarak inşallah böyle diyeceğiz tesettürü konuşacağız önemli bir meseleyi konuşacağız zor bir meseleyi konuşacağız kadın erkek herkesle alakadar olan bir meseleyi konuşacağız ve bu meseleden asrı saadet merceğinden inşallah hayatlarımıza bazı izler taşıyacağız meseleye zemin olması için aziz kardeşlerim Dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum oranın üzerine bazı şeyler bina edeceğim inşallah Elbise insanın bedenini örtsün diye Allah'ın yarattığı bir nimet Elbise aslında Arapça bir kelime ama bizim elbise dediğimize Araplar Libas da Kur'an'ı bir kelimedir Kur'an'da geçer libas 9 ayette libas kelimesi kullanılır Kur'an'da ve bu kullanımlar da farklı farklı anlamlarda kullanılır. 5 tane elbiseye dikkatimizi çeker Kur'an'ımız çok ilginçtir. Buradan çok güzel mesele meseleler mesajlar inşallah alacağız. Buranın üzerinden de tesettür meselesine ait kendi dünyalarımıza inşallah bir şeyler taşımaya çalışacağız. Nedir o 5 elbise? Mahremiyet elbisesi, beden elbisesi, korku ve açlık elbisesi, takva elbisesi, cennet elbisesi. Bakın Bakara suresinin 187. ayeti oruç gecelerine ait bir meseleyi anlatırken hanımla beyin birbiri için elbise olduğunu söyler. Aslında o bütünleşme o hayatın birleştirilmesi bir yönüyle mahremiyetin tam anlamıyla tesisi açısından önemli bir mesaj taşır. Eşler birbirlerinin çirkinliklerini örterler birbirlerine elbise olurlar, var olan güzelliklerini tamamlarlar, güzellik kemalata doğru yürür ve orada mahremiyet adına çok önemli bir zemin oluşur. İşte ona dikkat çekiyor Bakara suresinin 187. ayeti ve mahremiyet elbisesinden bize bahsediyor. Araf suresi 26-27 beden elbisesine dikkat çekiyor ama buna çekerken Başka bir mesaj da veriyor ki ona tekrardan dö döneceğiz. Nahl suresi 112. ayet korku ve açlık elbisesinden bahsediyor. Evet mecazdır ama çok önemli bir mesaj vardır burada. Araf 26'da gerçek elbisenin ne olduğunu nazarlarımıza veriyor Rabbimiz ve gerçek elbisenin takva elbisesi olduğunu söylüyor. Eğer giydiğiniz elbiseler takva elbisesi ise bedeninizin üzerindeki elbiseler gerçek manada tesettürdür dercesine oradan da bize mesajlar veriyor. Bunların hepsi olduğu en son ödül nedir? Cennettir inşallah. Cennette de var mı elbise? Hem de ne biçim Kur'an öyle güzel şeyler anlatır ki ipek elbiseden bahseder o ipek bizim anladığımız ipek midir değil midir? Hiçbir şey bu dünyadaki gibi olmayacağı gibi o da değildir ama cennette de bir elbise olduğunu nazarlarımıza verir. Haç suresinin 23. ayetinde Fatır suresinin 33. ayetinde cennet elbisesine dikkat çeker. Bir de gündüzü örten gece elbisesi var. O mecazen kullanılan bir şey olduğu için onu bu beşin içerisine dahil etmedim. Ama Furkan suresinin 47. ayeti Nebe suresi 10. ayeti de gündüzü örten gece elbisesinden bahseder. Onu da sayarsak 6 tane elbiseden bahseder. Ben onu saymadan nedir tesettür? Tesettür dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve buradan nasıl, nasıl mesajlar almalıyız noktasında size bir cümle vermek istiyorum. Belki biraz uzun bir cümle ama dikkatlerinizi istiyorum. Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek. Bu hassasiyet insana takva elbisesini, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecektir. Bir daha tekrar edeyim mi biraz düşünelim beraberce. Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. O duygu varsa beden elbisesiz kalamaz işte en başa mahremiyet elbisesinin alınması bundan mahremiyet elbisesi duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden... Tesettürünün gereğini yerine getirecek. Altlarını doldurun. Örtersem işimi kaybederim. Örtersem şöyle derler böyle derler. Bir şeyler olur açlık korku falan filan. Onlar diğer elbisenin üstüne gelir. Orada insanın ayağını kaydırır. İşte oradan ona bir mesaj var. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürün gereğini yerine getirecek. Bu hassasiyet insana takva elbisesini tak, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecek. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, şeytan insanı çıplaklığa Allah ile in, Allah ise insanı tesettüre çağırır. Çünkü şeytanın bütün meselesi Adem oğlunun ayağını kaydırmaktır ayağını kaydırdığı gün de zaten böyle bir imtihanı olmuştu. Şimdi birazdan ona dikkat çekeceğim. Öyleyse eğer bu manada herkes şeytanı sevindirmeme adına bir gayret içerisinde olmalı. Ne zaman şeytanı kızdırırsak bilin ki Rabbimizi o zaman hoşnut ederiz. Ve ne zaman şeytanı sevindirirsek bilin ki o zaman Rabbimizi aslında kızdırırız. Şeytanın o davetine la diyebilmek için bu manadaki ayartıcı her şeyine kapıları kapatmak için boşuna yorulma bütün kapılar kapalıdır diyerek aslında Şeytanın bütün davetlerine la diyebilmek için tesettür dediğimiz Kur'ani emri Kur'an'dan öğrenmek durumundayız çünkü Kur'anımız. Bu işin aslını, gayesini, amacını, şeklini, şemalini, aklınıza gelen her şeyini verir. Başka hiçbir şeyde bu kadar tefaurat yoktur. Çok ilginçtir. Bu konu o kadar ısrarla Kur'an'ın mevzusudur ki, Başka bir şeye ihtiyaca, ihtiyaç bırakmayacak şekilde izahları getirir. Ve bu konuda Ademoğlunun aklına takılabilecek her türlü sorunun da cevabı kitabımızda mevcuttur. Ben tesettür meselesinde işin bidayetinde birkaç hususa da dikkatlerinizi çekerek o ayetlere girmek istiyorum. Bir kere şunu çok iyi anlayalım. Tesettür... Sadece hanımlara has bir kuran emir değildir. Tesettür kadın erkek herkese Allah'ın emir olarak söylediği temel bir tutmakla mükellef olduğumuz vazifedir. Dolayısıyla biz tesettürü konuştuğumuz zaman sadece hanımları konuşmayacağız. Kadın erkek herkesi konuşacağız. Ancak bugün özellikle biz hanımları konuşacağız bugünkü dersimiz öyle zaten tesettüre başladık Allah ne kadar götürür bizi bilmiyorum ama biraz konuşmak istiyorum bu meseleyi dertlerimiz var bu mesele hakkında bazı bilmediğimiz meseleler var bazı meseleleri çizginin üstüne bazılarını çizginin altına taşımak durumunda kalmışız bazı şeyler farklı bir biçimde şekillenmiş bizde madem söz geldi bu noktaya dayandı aceleye gerek yok birkaç hafta konumuz bu olsun ve biz her boyutu inşallah anlamaya çalışalım bugün anlayacağımız mesele hanımlarla alakalı tesettürün hikmet meselesidir bunu bir kere bilelim ama biz tesettür meselesine Kur'an'dan şöyle bir pencere açtığımız zaman üç farklı yerde ayetler görürüz onlardan bir tanesi Araf 26-27 bir tanesi Nur 31-60 bir tanesi de ahsap 59'dur. Sadece bu kadar mı? Hayır. Başka ayetler de var ama özellikle doğrudan tesettür derdimiz karşımıza çıkması gereken en önemli 3 ayet grubu bunlar. Bu 3 ayet grubunun 3 temel mesajı var. Başka da var ama 3 temel mesajı var. Araf 26 ve 27'nin temel mesajı tesettürün fıtriliğidir bu fıtrattandır insanın bir parçasıdır İnsana Allah'ın kodladığı huduri yani hazır bir bilgi hazır bir koddur Allah tesettürü Ademoğluna kodlamıştır bu konuda ilgili ayetleri okuduğunuz zaman Hazreti Adem'le eşi Hazreti Havva'nın şeytanla olan o büyük imtihanları, yasak ağaçla olan o büyük imtihanları, arkasından gelen ceza, o cezanın ne olduğu, onun üzerine konuşan Rabbimizin nelere dikkat çektiğini gördüğünüz zaman tesettürün fıtriliği meselesini daha iyi anlamış olursunuz. Nur suresi 31 ile 60. ayetlerin mesajı, Tesettürün mahiyetidir. Özel olarak mahiyete dikkat çeker. Başka mesajlar da var dedim. Onlardan bir tanesi şudur. Nur suresi 31. ayet. İlerleyen derslerde konumuz olacak. Kimlerin yanında tesettür ki? Kimlerin yanında değil onu da söyleyecek. Tesettür sadece bedende değil onu da söyleyecek. Yürüyüşün var mı tesettürü? Var. Diğer ayetlerde konuşmanın var mı tesettürü? Var. Nur 31'de göz kapaklarının var mı tesettürü? Var. Erkeğe de bu manada var mı? Var. Bunlar ayrı. Ama burada özel olarak bizim temel mesaj olarak dikkatini çekeceğimiz husus tesettürün mahiyetidir. Biraz daha şekline ait bilgiyi aslında Nur suresi 31. ayet verir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarıyla da tartışmaya hiç meydan vermeyecek kadar... Açık ve net bir biçimde bu işin uygulamasının nasıl olacağına dair temel ilkeler verilir. Dolayısıyla Nur Suresi 31 ve 60 tesettürün mahiyetine ait çok önemli bilgiler ihtiva etmekte. Ya Ahzab 59 tesettürün hikmeti gayesi nedir? El hakim olan Allah gayesiz hiçbir iş yapmaz. Evet biz iki dengeyi beraberce tutmak durumundayız. Yani terazimizin iki kefesi de dolmalı. Bir kefesinde olacak olan şudur. El Hakim hikmetsiz iş yapmayandır. Dolayısıyla o hikmetlerin arkasında durur ve onları anlamaya çalışırız. Bir de şurada bir şey daha var ki onun hikmetinden sual olunmaz. Her şeyi bilemezsin. Ancak beyan edileni bilirsin. Allah hikmetini beyan etmişse ondan haberdar olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hikmete vurgu yapmışsa ondan haberdar olursun. O kadar bilgiden ancak haberdar olabilirsin. Ne kadar güzel değil mi? Bakın bir mesele hakkında bile meseleyi bu manada detaylı bir şekliyle incelediğimiz zaman aslında bütüncül okumanın bize verdiği imkanların ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Hazreti Ebu Bekir'e ya da Abdullah İbn Abbas'a nispet edilen o sözü devemin yularını bile kaybetsem Kur'an'da ararım. İkisine de nispet ediliyor. Hangisi bilmiyoruz ama tam da kitabın ortasından bir sözdür. Niye öyle? Çünkü orada kıyamete kadar gelecek olan Adem oğlunun ihtiyaç duyduğu her şeye cevap var. Allah'ın kelamı böyle bir kelamdır. Kitabullah böyle bir kelamdır. İlahi bir hitap olarak... Ezeli bir hitap olarak evrensel bir hitap olarak son güne kadar ihtiyacımız olan her türlü derde derman olabilecek ilaçları içinde tutan bir kitaptır. Allah o kitabın ahkamıyla amel etmeyi ahlakıyla da ahlaklanmayı bize nasip eylesin. Bu dua önemli bir dua iki kez daha tekrar ediyorum. Allah'ım sen bizi kitabının ahkamıyla amel ettir ahlakıyla da ahlaklandır. Amin. Ahkamıyla amel ettir. Ahlakıyla da ahlaklandır. Amin. Onunla yürüt ve onunla canımızı al inşallah. Amin. Şimdi Ahsap 59'un gölgesinde işin hikmet boyutunu kavrama adına beraberce bir okuma yapalım. Ayetler farklı farklı açılardan ele alınmalı farklı nazarlarla okunmalı biz şu anda hikmet meselesinde yoğunlaşacağız sadece hikmet üzerinde yoğunlaşacağımız için diğer şeyleri eğer kendimi tutabilirsem karışmamaya çalışacağım ama çok önemli mesajlar var ayette bunu unutmayın ya eyyühen nebi kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin ey peygamber ey nebi niye ya eyyühen resul değil de ya eyyühen bir soru kendiniz bunu bir araştırın niye burada ya eyyühellezine amenu değil de peygambere hitap ve onun üzerinden müminlere hitap? İkinci bir soru bunu da araştırın niye burada peygamberin hanımlarına kızlarına ve mümin hanımlarına üçü ayrı ayrı sayıldı bir soru daha bunu da araştırın. Üç tane burada önemli bir mesaj var. Ben onu size havale ediyorum. Yudnine aleyhinne min celâbi bihinne dalike edne en yûrafne felâ yûzen ve Allahu gafûren rahime. Diyor ki ayet, beraberce bütün hepsinin manasını verelim. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine alsınlar. Böyle yapmaları onların tanınması ve incitilmemesi için en doğru yoldur. Allah bağışlayandır esirgeyendir. Rabbim o güzel iki isminden bizi de nasipdar kılsın. Ayette geçen cilbab ney? Dış örtü dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Üzerlerine alsınlar emri nasıl uygulanmalı? Bunlar şu anki mevzumuz değil ama gelmeyecek miyiz buna? Geleceğiz tesettürü konuşuyoruz her boyutuyla konuşuyoruz onlar bir dahaki dersin konusu. Özel olarak burada dikkatimizi çekecek olan mevzu tesettürün hikmetidir ve Kur'an hikmetinin iki tane olduğunu çok açık bir biçimde bize beyan ediyor. Nedir? Onlardan bir tanesi en yu'rafne yani tanınmaları ikincisi ve yu'zenne yani eziyete uğramamaları. Tanınmaları ve dışarıdan eziyete uğramamaları. Şimdi bu iki tane Kur'an'ın açıkça hikmetini beyan ettiği özelliklerden yola çıkarsak biz... Tesettür Müslüman hanım için ne anlam ifade eder diye bir soru sorduğumuzda şu cevapları verdiğimiz zaman isabet kaydeder miyiz? Ben size söylüyorum. Bir, tesettür Müslüman hanımın kimliğidir. İki, tesettür Müslüman hanımın şahsiyetidir. Üç, tesettür Müslüman hanımın izzetidir. Dört, Tesettür Müslüman hanımın kalkanıdır. Beş tesettür Müslüman hanımın vakarıdır. İlk üç tanesi tanınmaya ait şeyler. Son iki tanesi dışarıdan eziyet görmemelerine ait şeyler. Mesajları da öyle vermeye çalıştım. Tanınmaları için ne olmalı? Kimliği olmalı. Şahsiyeti olmalı izzeti olmalı. Dışarıdan eziyet görmemesi için ne olmalı? Kalkanı olmalı. Yani kendisini koruyacak çok önemli bir kalkanı olmalı ve vakarı olmalı. Bu ikisi olursa eğer eziyet görmelerini engel olacak. İşte Kur'anımız hikmete özel olarak dikkat çekerken aslında bu manada bize bu mesajları da vermiş olur altlarını yine bunun da size doldurmanızı havale edeceğim çünkü başka söyleyeceğim şeyler var burada şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz hocam iyi hoş diyorsun da bir çık sokağa caddeye sen herhalde fazla çıkmıyorsun sokağa caddeye haberin yok caddeden sokaktan başlarını örten kadınların hallerine bir bak da bir konuş o zaman konuş gerçekten kimlik midir şahsiyet midir İzzet midir kalkan mıdır vakar mıdır o zaman konuş böyle bir şey söyleyebilirsiniz bana ben de size bir şey söyleyeyim dakikalardır konuşuyorum kaç dakikadır bilmiyorum bir defa olsun başörtüsü diye bir şey söyledim mi söylemedim çünkü başörtüsü ayrı bir şey tesettür ayrı bir şey. İslam'da başörtüsü emri diye bir emir yok müstakil olarak tesettür emri var başörtüsü emri o tesettür emrinin bir parçasıdır bir cüzüdür eğer tesettürü sadece başörtüsüne indirgerseniz işte sokakların hali böyle olur altı şişane üstü bilmem ne olur farklı farklı şeyler çıkar ortaya siz bile o halden yani tiskinecek bir noktaya gelirsiniz neden böyle olduğunun en önemli işaretidir bu Kur'an'ın ruhuna doğru uygun bir anlayış Geliştirmediğiniz zaman belli şeyleri sadece belli kalıplara indirgediğiniz zaman varacağı nokta budur. Dolayısıyla burada biz başörtüsünden bahsetmiyoruz. Tesettürden bahsediyoruz. Tesettür meselesi başörtüsünü de içine alan ce cami bir meseledir. Geniş bir meseledir. Bu meselenin tamamını konuşuyoruz. Eğer bu meselenin tamamını konuşursak o zaman her şey yerli yerine oturacak. Bu tanımlar da aslında hayatın içerisinde karşılığını bulacak. Karşılığını bulması için zaten gayretimiz Allah bu konuda da hepimize yardımcı olsun. Aziz kardeşlerim mesele anlaşılsın diye artık birbirimizi tanıdık aylardır yıllardır beraberce ders yapıyoruz belli kavramlar üzerinden ben mesajı vermek istiyorum ki zihinlere tam otursun ve bazı şeyler kavramlar üzerinden daha iyi anlaşılsın tesettür meselesini de aynı şekilde yapmamız lazım yine hikmetini konuşuruz diğer meseleler diğer derslerin konusu Tesettür der demez karşımıza beş tane kavram çıkar. Nedir bunlar? Teslimiyet, teberrüç, teşebbüh, tekebbür, tevazu. Bir kardeşimiz mesaj yazmış diyor ki hocam iyi hoş da biraz da Türkçe konuşsan. Vallahi ben Türkçe konuşuyorum bunlar bizim kelimelerimiz ama biz farklı bir hale girmişiz. Yoksa bunlar yabancı olduğumuz kelimeler değil bunlar bizim Öz kelimelerimiz ecdadımızın kelimeleri yıllar yılı bunlarla konuşmuşuz ama şimdi bu hale girmişiz teslimiyet teberrüç, teşebbüh tekebbür ve tevazu nedir bunlar beraberce anlayalım birincisi teslimiyet. Tesettürü konuşur konuşmaz konuşacağımız kavramdır teslimiyet. Emrin başım üstüne bunu diyebilmesi için bir insanın teslimiyet göstermesi lazım. Ama teslimiyetin olabilmesi için zeminde iman olmalı, gövdede imanın ikiz kardeşi olan namaz olmalı. Şöyle bir benzetme yapayım ki anlaşılsın derdimiz. Eğer meseleyi bir ağaca benzetirsek, Ağacın dalları tesettürse gövdesi salattır namazdır kökü ise imandır. Kökte iman olmasa gövdede namaz olmasa dallarda tesettür olmaz. Yanlış yerden başlıyoruz bakın Müslümanlar olarak biz duyarlı bir İslami aileyiz diyelim ki. Kızımız geldi 15 yaşına dışarıya tesettürünü zedeleyerek çıkarken tavrımız nasıl? Bir vakit namazını geçirince tavrımız nasıl? Kıyas edin neyi nerede yanlış yaptığımızı anlayacaksınız. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde Darul Erkam modelinde Suffa'da önce iman öğretilir. Ondan sonra namaz ki namaz imanın ikiz kardeşidir dedim beraber çıkmışlardır yola pazartesi iman gelmiştir salı günü namaz gelmiştir Cebrail'in refakatinde ve namaz ilk günlerin meselesidir onun için imanla beraberdir onun için imandan sonra en büyük hakikattir onun için müminin de dünyasında imandan sonra en önemli mesele olarak namaz durmalıdır onun arkasından da tesettür neden sallallahu aleyhi ve sellemin ve o ilk Müslümanların gündemine tesettür emri ta hicretin 5. 6. yılında geldi anlıyorsunuz değil mi? 6. yılda 5. yılda bu kadar uzun bir süre nübüvetin 18 yılının sonrasında geldi tesettür emri niçin sağlamlaşsın iman? Çünkü istenilen sadece başa bağlanan bir mendil değil istenilen tesettürdür tesettür. Onun olabilmesi için kimliğin olması için şahsiyetin olması için her türlü şeye rağmen bunların hepsine la diyerek bir şekliyle izzetin olabilmesi için her türlü imtana rağmen la deyip onu baş üstünde taşıyabilmek için zeminde iman onun üstünde de salat namaz olmalıdır. Teslimiyetin bugün Müslümanlar olarak hayatımızda tam anlamıyla olmamasının sebebi budur. Eğer bir Müslüman kadın imanı iyice öğrenirse imandan sonra da en büyük hakikat olan namazı şeklen değil ruh ve şeklen hayatına taşırsa El nedir diye bir kaygısı olmaz örtüneceğim ama arkadaşlarım kınar örtüneceğim ama daha gencim hele biraz daha hayatın tadına vakayım demez örtüneceğim ama hele şu işimi de halledeyim ondan sonra demez ya nedir duyar duymaz emri lebeyk ya Rabbdir. emrin başım üstüne der İşittim ve itaat ettim der ve gereğini yerine getirir. Eğer zeminde iman olursa nasıl olduğunu söyleyeyim size bir örnekle söyleyeyim. Nur suresinin 31. ayeti nazil oluyor. Ayşe anamız anaların anası o başımızın tacı bize ayetin ne zaman nazil olduğunu da söylüyor. Bir akşam vakti diyor. Herhalde bir akşam namazı sonrası ya da bir yası bilemiyoruz ama bir vakit namazın arkasından. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetin nasıl indiğini de söyleyeceğim gelecek derslerde o da ayrı bir meseledir. Hazreti Ömer'in o mesele içerisinde ayrıca bir dahli vardır o işin diğer bir boyutu. O ayeti okuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah şöyle bir ayet indirdi mümin hanımlara söyle. Gözlerini haramdan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ne demek olduğunu dediğim gibi söyleyeceğim. Şimdi o mevzu, mevzumuz o değil. Bunu söylüyor. Anamız diyor ki bu ayet Mescid-i Nebevi'de okunur okunmaz. Biz hanımlar kısmındaydık. Herkes bir anda bir şeyler aramaya başladı. Ne için? Başlarına örtmek için. O anda Allah'ın istediğini yerine getirmek için. Ana kurban olayım sana git eve evde örtün gel. Hayır bir şey öğretecek teslimiyet budur işte. Allah mı emretmiş bitti. Nasıl olacak nasıl yapılacak? Kaç metre olacak o bez? Biz örterken şöyle mi bağlayacağız böyle mi bağlayacağız? Bu sorular Müslüman'ın soracağı soru değil. Bu soruları Beni İsrail sordu. Onun için helak oldular. Allah dedi ört al bir tane ört. Neyse o artık al ve o emri yerine getir. Bunu yapmaya çalıştılar. Anamız diyor ki bazıları buldu bazıları bulmadı. Bu sefer namazdan çıktık gidiyoruz evlerimize. Erkekler de aynen o gün o hale şahit olmayan erkek ve kadınlara bu emri söylüyoruz. Sahabe diyor ki geçerken yol güzergahında her kime söyledikse hemen herkesin bir telaşına şahit olduk. Hemen bir şekliyle bir şey bulalım da yapalım. Ne oldu peki? Sabah namazına geliyor o ilk nesil Kur'an'ın inşa ettiği nesil. Kurucu nesil dinin özü olan o nesil din olan nesil iman olan o nesil niçin bunları söylüyorum. Bunların üzerinden anlayın onlardan öğrendik biz imanı ve Kur'an'ı onun için onlar bizim için çok önemli. Gelirlerken artık ne bulmuşlarsa evdeki bir çarşaf mı? Yerdeki bir halı mı? Bazıları kocalarının sarıklarını almışlar. Sen sarıksız gideceksin deyip kocalarının sarıklarını almışlar. Bazıları o günkü imkanlar çerçevesinde bir şey bulamamışlar. Elbisesi uzun olanlar elbisenin uzun olan kısımlarından kesmiş oradan bir şeyler yapmışlar kendilerine ve öyle gelmişler. Anamız diyor ki o gün sabah namazında sanki müminlerin hanımlarının her birisinin başında... Bir karga varmış gibi namaza durdular. Teslimiyet budur işte. Allah emretti tamam bitti. Emrin başım üstüne deyip o emrin gereğini yerine getirmek. Tesettürü konuştuğumuz bir yerde teslimiyet kavramını konuşmamızın sebebi bu işte. Ama bunun olabilmesi için ne olmalı? Kökte sağlam bir iman olmalı. Gövdede salat olmalı, namaz olmalı. Bunlar olursa inşallah onlar da olacak. İstiyor musunuz çocuklarınıza, gençlerinize tesettür adına bir şeyler yapmak? Öğreteceğiniz ilk şey iman olmalı. Arkasından namaz olmalı ve onun arkasından tesettür olmalı ki gerçek manada tesettürün ruhuna uygun bir şey olsun. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah. İkinci kavram Teberrüç, ne demek teberrüç? Açılıp saçılma açıklık saçıklık teberrüç özellikle kadının yine kadın üzerinden konuşuyoruz dikkatleri kendi üzerine çekmesi için bu manada yaptığı her türlü gayret teberrüçtür. Ancak dikkat buyurun bunu yapması için ille de başını bedenini açmasına gerek yok. Bir şey söyleyeceğim belki beni yadırgayacaksınız. Tepeden tırnağa bir kadın örtülü olur ama tepe, teberrüç yapabilir. Tepeden tırnağa sadece gözleri gözüküyor teberrüç yapabilir. Nasıl tesettürden bahsediyoruz sadece bedenden bahsetmiyoruz. Bir yürür oldu teberrüt. bir konuşur kırıta kırıta oldu teberrüç. Bir şey yapar bir tavır yapar aslında girmemesi gerekir erkeklerin içine ama bir görsün dostlar pazarda diye girer oraya yapar Teberrüç Dolayısıyla teberrücün bir şekliyle bedenin örtüsüyle alakası yok. Var ama tamamen öyle değil. Burada çok dikkatli bir şey var. Ne diyor Kur'an peki? Çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Evlerinizde vakarla oturun. Önceki kadınların kasıtney cahiliye kadınları cahiliye kadınlarının teberrücü gibi teberrüç yapmayın. Süslerinizi, zinetlerinizi, kadınlığınızı, dişiliğinizi teşhir ederek dolaşmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve رسولüne itaat edin. Ahsap suresi 33. ayet teberrüce özel olarak dikkat çekilmesi zaten meselenin ne kadar mühim olduğunu bize gösteriyor yaşayan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor dikkat buyurun Beyhakin'in süneninde geçen bir hadis kadınların en şerlisi kibirli olan ve teberrüç yapanlardır devamı onlar münafıkların ta kendileridir sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor çıkacaksın insanların içine böyle bir şey yapacaksın yürekleri sızlatacaksın bir şekliyle insanların duygularıyla oynayacaksın farklı bir hale sokacaksın işte karşılığı bu teberrücün tesettürle beraber anılması ve onun içerisinde bir kavram olarak değerlendirilmesi bundan üçüncü kavramımız teşebbüh o ney? Benzemek, benzemeye çalışmak, özenmek, taklit etmek. Müslüman hiçbir zaman taklit eden olmaz. Her şeyi tahkik üzeredir. Eğer önündeki iyi bir örnekse o iyi örneği taklit edebilir. O ayrı bir mesele ama burada taklit manasında kullanılan menfi durum yanlış şeylerin taklitidir. Ama özel olarak... Sallallahu aleyhi ve sellem iki şeye dikkatimizi çekiyor. Başka din mensupları ve başka kültür mensuplarını taklit etmek. Bir ikincisi karşı cinslerin birbirlerini taklit etmeleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşebbühün bu boyutuna özel olarak dikkatlerimizi çeker. Bakın ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Kim? Bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır bu hadis nerede geçiyor dikkat buyurun Ebu Davud'un libas babı 5 numaralı hadis libas babında olması size bir mesaj veriyor değil mi bir kavme benzemek yani o kavmin Özel olarak elbisesini giyimini kuşamını kılığını kıyafetini kıyafet dış kılıkta bedenin üstündeki şeyler biliyorsunuz. İki tarzda başka bir kavme benzemeye çalışan Efendimizin ifadesiyle onlardandır. Kim onlara benzemek için bunu yapmışsa onun yeri onların yanıdır. Ya diğeri Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle dikkat çekiyor bu işe. Dolayısıyla tesettürün gerçek manada tesettür olabilmesi için erkeksen erkek gibi kadınsan kadın gibi olmalıdır. Kadınsan erkek gibi davranma gibi bir durumun olamaz. Kadınsan erkek gibi giyinemezsin. Erkeksen eğer. Kadın gibi davranamazsın. Kadına mahsus elbiseleri giyemezsin. Bunları bil ki Efendimizin kime nasıl lanet okuduğunu iyice anla. İşte teşebbüh dediğimiz zaman bunu anlarız. Dördüncüsü tekebbür. Nedir? Büyüklenme kibre düşmektir. Kadınlar ölçeğinde konuşalım. Müslüman kadın tesettürlü tamam. Bu onun verdiği bir izzet var bir vakar var ama çok hassas bir çizgide o üniforma o elbise insana bir hava katıyor. Eğer biraz o havanın neticesinde vakarla tevazuyla dengelenmezse tekebbüre doğru gidiyor. Bu konuda çok şey söylerim korkuyorum biraz söylersem baltayı taşa vururum ama kıyas yapın. Mesela diyelim ki böyle iyi bir kariyer sahibi iyi bir meslek sahibi örtülü bir hanım aynı meslekte bir hanım açık. Bir bakın siz bakın nasıl hal o örtülü hanım tesettürlü mü yoksa sadece başörtülü mü? O halde olmasıyla bir de bir kibir var mı? İnsanlara şöyle bir üstten bakıyor mu? Müstahni bir tavrı var mı? Kendisi örtündü diye örtünmemiş bütün kadınları Müslümanlık dairesinde görmüyor mu? Onları farklı bir şekilde mi görüyor? Farklı bir şekilde mi değerlendiriyor? Bütün bunlar tekebbür kavramının altında ele alınması gereken bir husus. Dolayısıyla bu konuda da çok şey söyler ama Söz Allah Resulü'nün olsun sallallahu aleyhi ve sellem. En doğru sözler onundur. Onun sözlerinin üzerinden mesajı alalım. Bakın ne diyor Efendimiz? Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Yine Ebu Davud'un Libas babında geçen bir hadis. Dikkat edin. Hadisi bir daha okuyorum. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse, şöyle giyeyim de takdir edilsin. Şöyle giyeyim de insanlar bana teveccüh etsin. Şöyle giyersem eğer havam olur. Böyle giyersem eğer toplumun içerisinde farklı bir yere gelirim. Eğer Allah rızası dışında bir niyet, niyetin içerisine girdiyse... İşte orada tehlike var. Her an tekebbüre doğru insanı vardırır ve şöhret diye efendimizin dikkat çektiği budur. Şöhret zehirli bir baldır. Her an insanı zehirler. O hakikatten dolayı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleye böyle parmak basıyor. Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu Cehennemin alevli ateşlerinde yakar Allah muhafaza. Beşinci kavram ney? Tevazu. Tekebbürün dengeleneceği bir kavram. Tevazu nedir? Ağır başlılıktır. Tevazu nedir? Vakarlı olmaktır. Tevazu nedir? Kibre ait hiçbir şeyi hayatın içerisine bulaştırmamak, ve leke sürmemek, izzeti korumak, ama büyüklenmeye kapı açmamaktır. Bakın Allah Resulü aleyhisselatu vesselam yine ne diyor? İyad İbni Himar isimli sahabi efendimiz İyad İbni Himar el mücaşi efendimizin bir hutbesini bize naklediyor. Diyor bir gün bize bir hutbe irad etti ve sözlerinin bir yerinde efendimiz şöyle dedi. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiçbirinizin başkasına karşı herhangi biriyle övünmesini görüp görmeyeyim. Hiçbir şey övünmenin aracı olmasın. Ne olsun? Tevazu olsun, vakar olsun. Başka bir hadis biraz daha dehşettir ve gerçekten üzerinde durulması gerekir. Kişi kendisini halktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete düçar olur adam kendini büyük görüyor ben şuyum ben buyum insanlarla konuşmuyor hani halkın içerisinde bir ifade var ya burnundan kıl aldırmamak öyle bir adam böyle bir adam olunca ne oluyormuş cebbarlar zorbalar içerisine kaydediliyormuş ve onların akıbetine de düçar oluyormuş Allah korusun işte bu beş tane kavram aziz kardeşlerim tesettürle beraber ele alınmalı ki hikmetine uygun bir tesettür olsun. Şimdi muhataplarım sizlersiniz sizleri görmeden olmaz ama görmemeye çalışarak direkt hanımlara hitaplarımı yoğunlaştırıp hanımlar için birkaç şey söylemek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam direkt hanımlara hitap ederken Şöyle güzel bir hitap cümlesi kullanıyor. Ey Allah'ın hanım kulları. Bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle de kullanıyor. Ey Adem'in kızları. Orada da ete, ötekinde de direkt hanımlara bir hitap var. Şimdi ben de Allah'ın hanım kulları diyerek onlara bir hitap etmek istiyorum. Ey Allah'ın hanım kulları unutmayın. Çok büyük bir değersiniz, Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ey Allah'ın hanım kulları unutmayın. Çok büyük bir değersiniz, Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Ne diyorum? Değersiniz Değerlisiniz Değmemelisiniz Ben demiyorum diyen diyor Ne diyor biliyor musunuz Değersiniz diyor Allah katında Çok büyük bir değersiniz Bunu Allah söylüyor Bunu peygamberi söylüyor Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Dünyasına bakın Kadının nerede durduğunu görün Onun üzerinden konuşalım Efendimiz demedi mi bize? Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Üç şey nedir? Namaz. Namazdan sonra olur mu ya Resulullah? Olurmuş demek ki. Kadın ve güzel koku. Namazı, kadını ve güzel kokuyu sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya hiç tenezzül etmeyen o büyük insan, o insanlığın medarı iftiharı olan insan bu üçünü beraber anıyor. Büyük bir mesaj yok mu Allah aşkına? Daha başka bir şey söyleyeyim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seferlere götürüyor kadınları. Kadınlar seferlerde Efendimizin yanındadır. Gerek kendi hanımları gerekse sahabenin hanımları. Sefer uzun sürecekse develer ayrılır. Erkeklerin develeri bir köşede hanımların develeri bir köşede. Hanımlar da develerin üzerinde sandukalar içerisinde hevdeç denir biliyorsunuz onlarda kapalı. Onların içerisinde güzel güzel yolculuk ederler. Hevdeçler sadece kadınlaradır. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam özellikle hanımları o sandığın içerisinde saklar. Değer ya saklanacak. Şimdi erkeklerin develerine genelde rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen Bera İbn Malik bakıyor. Kadınların develerine ise Habeşli olan sesi de güzel olan Bilal'in hemşerisidir zaten ikisine de selam olsun. Enceşe isimli bir sahabe efendimiz bakıyor. Bera erkeklerin devesine bakıyor Enceşe hanımların devesine bakıyor. İkisi aynı mesleği icra ettikleri için birbirleriyle de hayırda yarışıyorlar. O güzel şiirler söylüyor, o güzel şiirler söylüyor. O farklı şeyler yapıyor, o farklı şeyler yapıyor. İki taraf da kendi develerini coşturup bir şekliyle develerini heyecanlı bir biçimde yolculuk boyunca yürütmek istiyorlar. Vera okuyor bir şiir, o biçim bir şiir. Erkeklerin deve, develeri heyecanlanıyor. Enceşe durur mu? Enceşe'de bir şiir okuyor. Orada kadınların develeri de hareket ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor. Yavaş ol enceşe diyor. Üstündeki kristalleri ürküteceksin. Kadına ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kristal diyor. Ona billur diyor. Ona bambaşka bir değer biçiyor. Kavarir denir Arapçada. Çok değerli taşlar için... Kırılmaya her an müsait taşlar için kullanılır. Kristal billur bu manada bir anlamı var. Şimdi bunu söyleyince sahabe gülüyor. Niye gülüyor sahabe? Bizim gibi bakıyor sahabede. Şimdi bir insan hanımına teveccüh gösterince biz ne diyoruz? Hemen diyoruz ki bak bak yine başladı kılıbık şu bu falan filan onun o halini mizah konusu ediyoruz. Sahabe de aynı kültür aynı şey devam ediyor. Gülmeye başlıyorlar. Ebu Külabe isimli sahabi efendimiz diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlar için öyle bir kelime söyledi ki şayet bunu başka biriniz söylemiş olsaydınız o sözden dolayı ayıplanırdınız. Ama efendimiz öyle bir söyledi ki o günden sonra kadınların adı o oldu kristal oldu en değerli taş oldu en değerli hazine oldu Allah aşkına insan hazinesini kem gözlere bırakır mı? İnsan hazinesini sokağa verir mi? İnsan hazinesini onun bunun eline gözüne bırakır mı? Değer onlar değer saklanmalı. Hevdeçlerin içerisinde saklanmalı. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara kristal diyerek değer biçiyor. Ve Allah'ın onlara biçtiği o değeri nebevi bir beyanla böyle söylüyor. Öyleyse eğer Allah'ın hanım kulları, Kendilerinin bir değer olduklarını hiçbir zaman unutmamalılar. Ve bu mesele üzerinden nasıl bir değer taşıdıklarını hep hatırlarında tutmalılar. İkincisi neydi? Değerlisiniz. Nasıl değerlisiniz? Abdullah İbn Ömer söylesin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizde yaşadığı müddetçe biz Mekke kadınlarımıza kızabilirdik. Ne kadınlar hakkında kötü bir söz söyleyebilirdik ne de kadınlar hakkında gelip peygamberimize soru sorabilirdik. Niye diye soranlara da Abdullah İbni Ömer şunu diyecek. Çünkü diyor ne zaman kadınlar için bir soru sorsak ayet nazil olur ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Söylenen şey de kadının lehine olurdu. Sema'nın dili. Vahyin dili kadının lehinedir. Şimdi modern dünya pozitif ayrımcılık diye uyduruktan bir şey söyledi. 14 asır önce bunu söylemiş Allah'ın kitabı da söylemiş. O kitabı bize nakleden Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söylemiş. 100 bini aşkın sahabiye son sözlerini söylerken en baştaki meselelerden bir tanesi de kadınlar değil midir Allah aşkına? Kadınlar size Allah'ın emanetleridir deyip emanet oluşlarına dikkat çekmesi onların değerli oluşunu aslında bir yönüyle nazara vermek değil miydi? Bunu boşuna söylemeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bir kadın bunu unutmamalı hem değer hem değerli. Değerini başka yerde aramamalı. Kendisinin değerini mi görmek istiyor? Başvuracağı kaynaklar belli. Ve o değere o kıymete kanaat getirecek. Allah'ın o konuda ona verdiği o değeri değer olarak kabul edecek. Ve onun dışında da başka bir şey aramayacak. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncüsü değmemelisin. Madem değersin ve değerlisin o zaman değmemelisin. Kendini saklamalısın. Kem gözlerden, hain bakışlardan, ölçüsüz dillerden, sınır tanıyamaz ellerden kendini saklamalısın. Saklamalısın ki Allah'ın sana biçtiği o değere uygun bir biçimde davranabilmiş olasın. Rabbim bütün kandılarımıza Kızlarımıza çocuklarımıza hepsine tesettürü sevdirsin Amin. ve bu ruh ile inşallah onları yaşasın. Amin. Son sözüm yine Allah'ın hanım kullarına. Allah'ın o güzel isimlerinden bir tanesi de Settar'dır biliyorsunuz. Settar hadislerde geçen bir isimdir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de o ismi dualarda kullanır zaten. Settar tesettür aynı kökten. Nasıl bir ilişki var? İlişki şu, ört, ört ki orada örtüyle muamele göresin. İstiyor musun settar ismine muhatap olmak? Ey Allah'ın hanım kulu, Allah'ın settar isminin bizzat senin için bir şekliyle karşılık bulmasını istiyor musun? Tesettüre gireceksin, tesettür senin kalkanın olacak. Vakarın olacak, şahsiyetin olacak, kimliğin olacak, izzetin olacak. İnşallah bakıldığın zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatacaksın. Bu halinle de settar isminin tecellisi olduğun için bu dünyada öteki dünyada da Allah göründüğü zaman yüzünü kızartacak işlerin üstünü örtecek. Allah en başta hanımlarımıza bu ismin tecellisini nasip etsin. Bizi de onun içerisine dahil eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.